Ya da kocasıyla tartıştı. Sopada ve koridorda o da hizmetçilerine rastladı. İçlerinden biri ağlıyordu. Sonra Maşenka, ev sahibi Nikolay Sergei içi gördü. Kendi odasından çıkıyordu koşarak. Henüz yaşlı denemeyecek, ufak tefek bir adamdı bu. Derisi pörsünüş bir yüzü ve büyük bir keli vardı. O da kızarmıştı. Hilaya titriyordu. Mürebbiyeyi fark etmedi. Önünden geçerken ellerini havaya kaldırarak haykırdı. Ne korkun şey!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 Şaşkın gözlerini odasında gezdirdi ve hiçbir şey anlamadan ne düşüneceğini bilemeyerek omuz silkti. Korkudan buz kesilmişti. Fedosya Vasilievna ne arıyordu çantasında? Eğer dediği doğruysa ve çantanın içindekileri gerçekten yanlışlıkla çarpıp döktüyse, Nikolay Sergeiç neden öyle kıpkırmızı ve endişeli fırlamıştı odasından? Neden masanın çekmecelerinden biri hafifçe aralanmıştı? Mürebbiye'nin on kapiklikleri ve eski pulları sakladığı kumbara neden açılmıştı?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 ''Gideyim mi, gitmeyeyim mi?'' Maşenka saçlarını düzeltti. Islak havluyla elini yüzünü sildi ve yemek odasına gitti. Öğle yemeği başlamıştı bile. Masanın bir ucunda ifadesiz ve ciddi bir yüzle kibirli Fedosya Basilyevna, diğer ucunda Nikolay Sergeiç oturuyorlardı. Yanlarda konuklar ve çocuklar yerlerini almıştı. Fıraklar içinde beyaz eldivenli iki uşak servis yapıyordu. Herkes evde bir telaş yaşandığını,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 ''Eğer hoşlanmıyorsan, maşayı getirmesinler. Ben öylesine, lap olsun diye.'' Fedosya Basilyevna, kendisinin söylemediği yemekleri sevmezdi. Gözleri yaşlarla doldu. ''Hadi, heyecanlanmayalım.'' dedi tatlı bir sesle ev doktoru Mamikov. Hastasının koluna hafifçe dokunarak ve yine tatlılıkla gülümsedi. ''Zaten yeterince sinirliyiz. Unutalım şu broşu. Sağlığımız iki bin rubleden önemlidir.''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 ''Ne diye gideceksiniz?'' ''Aradılar, evet, siz de hemen...'' ''Size ne olmuş ki?'' ''Ölmezsiniz ya böyle bir şeyden.'' Maşenka susuyor ve toparlanmayı sürdürüyordu. Nikolay Sergeiç, daha başka ne diyeceğini düşünür gibi bıyıklarını çekiştirdi ve dalkavukça bir sesle konuştu. ''Anlıyorum siz, elbette ama biraz hoşgörülü olmak gerek. Biliyorsunuz, karım sinirli, dengesiz bir kadın. Bu kadar katı yargılamamak lazım.''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 Karımın broşunu ben aldım, dedi Nikolay Sergiyic. Şimdi memnun musunuz? Tatmin oldunuz mu? Evet, ben aldım. Yalnız pek tabii ki alçak gönüllülüğünüze sığınıyorum. Tanrı aşkına, kimseye ne bir söz söyleyin, ne imada bulunun. Maşenka şaşkın ve korku içinde eşyalarını toplamayı sürdürüyordu. Eline geçen eşyaları buruşturup, Valiz ve sepete sokuşturuyordu düzensizce. Nikolay Sergei için itirafından sonra bir dakika daha kalamazdı artık bu evde. Şimdiye dek nasıl kaldığını da anlayamıyordu. Şaşılacak bir şey yok, diye sürdürdü Nikolay Sergei hiç konuşmasını. Kısa bir sessizliğin ardından. Sıradan bir hikaye. Paraya ihtiyacım var ve o vermiyor. Bu evi ve bütün bunları kazanan benim babamdı, Maria Andreyevna.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 ''Kalıyor musunuz?'' ''Hayır.'' dedi Maşenka kararlı, titremeye başlamıştı. ''Bırakın beni, yalvarırım.'' ''Peki, nasıl isterseniz.'' diyerek iç geçirdi Nikolay Sergeiç, valizin yanındaki küçük buraya oturup. ''İtiraf etmek gerekirse, incinmeyi hala unutmamış insanları seviyorum ben, nefret duyabilenleri de. Bir yüzyıl yıl boyunca burada oturup, Öfkeli yüzünüzü seyredebilirim. Demek kalmıyorsunuz. Anlıyorum. Başka türlüsü düşünülemez. Evet, tabii. Siz şanslısınız. Oysa ben... Ah ki Bu mahzenden bir adım bile uzaklaşamam. Bizim çiftliklerden birine gideyim desem, hepsini karımın düzenbazları tuttu. Yöneticiler, tarım uzmanları olasıcalar. Her bir çiftlik defalarca ipotek edilmiş. Balık tutma, otları çiğneme, ağaçları kırma. Fedosya Vasilyevna'nın Nikolay Sergeyich diye seslendiği duyuldu salondan. Agnia, git beyini çağır. Gidiyorsunuz öyle mi? diye sordu Nikolay Sergeyich. hızla kalkıp kapıya doğru yürüyerek. Tanrı biliyor ya kalmanızı isterdim. Akşamları uğrardım yanınıza. Konuşurduk. He? Kalın. Siz de giderseniz bütün evde bir tek insan yüzü kalmayacak. Korkunç bu. Nikolay Sergei için solgun bitkin yüzü yalvarıyordu. Fakat Maşenka, hayır anlamında salladı başını. Nikolay Sergei hiç, elini sallayıp odadan çıktı. Son